Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Leyla Tayfun'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Hatırlarsanız geçen hafta abdallar üzerinde biraz durmuştuk ve onların kültürel arka planından tarihsel seyir içerisinde ne gibi değişiklikler yaşadıklarından çok genel hatlarıyla da olsa söz etmeye çalışmıştım. Bunu yaparken bu Kültürel arka planın Neşet Ertaş'ın dünya görüşünde ne gibi etkilerinin olduğuna da işaret etmeye çalışmıştım. Aynı zamanda Abdallar'ın müzikle ilgilerine de biraz dikkat çekmiştim. Bu hafta Orta Anadolu üzerinde durmaya çalışacağım. Ve hemen ardından da Kırşehir ve Abdallar hakkında bir şeyler aktarmaya çalışacağım sizlere. Fakat programa başlamadan önce antiparantez bir şey belirtmek istiyorum. Böyle bir eleştiri gelmedi bana ama belki bazı dinleyicilerin, Aklına takılmış olabilir geçen hafta. Örneğin Abdallar'la ilgili yaptığım programda belki bazı dinleyiciler Hacı Taşan'dan cerit bozlağını ya da Muharrem Taş'tan kalktı De avşar ellerini dinlemek istemiş olabilirler. Fakat bu program didaktik olma iddiasında değil. Haddimizi bilmemiz gerekiyor biraz. Hem onun için hem de bu biçimde bir program hazırladığımda dinlemesi oldukça zor oluyor. O yüzden konudan biraz bağımsız hazırlıyorum listeleri. Bu haftaki listede de. Böyle olacak. Yani Orta Anadolu'dan, Kırşehir'den biraz bahsedeceğim ama biz yine Neşet Ertaş türküleri dinlemeye devam edeceğiz. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi Neşet Ertaş'ın yorumundan bir uzun hava dinleyeceğiz. Aradım Derdime Derman mı buldum bu uzun havanın ismi ve Sabreyle Gönül isimli albümden. Fakat bundan hemen sonraki türküyü ben listeyi dizip tekrar baştan aşağı dinlerken ardarda arda dinleyince bu uzun havayla çok hoşuma gitti o yüzden ikisini birbirine bulayalım istiyorum ben. Hemen bu uzun havanın ardından da Neşet Ertaş'ın Gönülüne Gezersin isimli albümünden Bulamayasın isimli türküyü dinleyeceğiz. Yani önce Aradım Derdime Derman mı Buldum isimli uzun hava ve hemen ardından Bulamayasın isimli türkü. Sevda elimden sarılıp soldum of, of of Sefil Mecnun gibi Leyla'dan oldum Derdim yenilere diyen bildim Ağladı gözlerim, gülenmiş Başımdan salim kader gezermiş peşimden of of of dertli diayım ırdular şimdiden almayarım diye mi bi Ağladı gözlerim, gülebi Dertli diye ayırdılar işimden Almayayım yârimi Aladı gözlerim, silemedi. Oh derdi. Karibim şu kuy nuvimsen Ahar gözüm yaşla rızil misin sen gözü gelip yar yar hafta anonsları biraz kısa tutmaya çalışacağım. Ama Orta Anadolu'dan bahsetmeden önce Neşet Ertaş'ın az önce okuduğu uzun havadan yola çıkarak bir şeyler daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Aslında uzun havayı dinlerken aklıma geldi bunlar. Malumunuz olduğu üzere Bozlaklar Orta Anadolu'da ve Güney Anadolu'nun bazı kesimlerinde okunan uzun havalara verilen isimler. Ama Orta Anadolu'da okulan her uzun havaya Bozlak demek doğru değil. Aynı biçimde Neşet Ertaş'ın ve o gelenekten gelen ustaların okuduğu uzun hava formundaki her esere de bozlak diyemeyiz. Çünkü bozlaklar tiz perdelerden başlayarak pese doğru inerler ve çok geniş bir ses aralığında icra edilirler. Bu bakımdan her sanatçı, her halk müziği, türküleri okuyorum diyen kişi icra edemez bunları. Biraz yiğitçe bir edayla icra edilirler, belli konular üzerine yakılmış olurlar genelde. Hatta zaman zaman dinlerken dinleyiciyi biraz ürkütürler bile bazen. Dolayısıyla Neşet Ertaş'tan az önce dinlediğimiz uzun hava formundaki Türkiye Bozak diyemeyiz. Neşet Ertaş'ı yakinen tanıyanlar belki bilirler. Programlardan takip edenler, röportajlarını okuyanlar. Maya Anadolu'nun farklı bölgelerinde de icra ediliyor. Önceki programlarda onunla ilgili de bir şeyler aktarmıştım sizlere. Neşet Ertaş, Bozak ve Uzun havalar arasında böyle bir ayrım da yapıyordu. Örneğin okuduğu Zahidem isimli uzun havayı Maya olarak isimlendiriyordu. Literatürde doğru olup olmayacağını tartışabiliriz belki ama Neşet Ertaş okumuş olduğu bu Aradım Derdime Derman mı Buldum isimli uzun havayı Maya olarak da isimlendirebilirdi belki kendi literatürü bağlamında. Orta Anadolu ile ilgili bir şeyler söylemeden önce şimdi sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Bu türkü ise Neşet Ertaş'ın Yar Gönlünü Bilenlere isimli albümünden. Türkü albümde aslında Karga Olan Gül Kıymeti Bilemez ismiyle kayıtlı. Fakat ben bu türküyü zihnime hep Yar Hoyrata Tatlı Kelam Eyleme ismiyle kazıdım. Size de öyle anons etmek istiyorum. Neşet Ertaş'tan dinliyoruz. Yar Hoyrata Tatlı Kelam Eyleme. Hoyrat adatlı Kelam eylemez Hoyrat olan dil kıy Matı bilemez Kargayı bağınak Koyu baleme Karga olan gül Bilemez Bilemez Bilemez Karkayı Bağına koyu Bağleme Karka Olan Gül Kıymat Bilemez Bilemez Yarışkına göz yaşları dökmeyen, alamayan sevgiyi mat bilemez, bilemez bilemez yarışkına. Cemalin kayıp edip aratma Şu gönlümün ışıkını karatma Zülüfleri yâdellere daratma Kul olmayan Bilemez bilemez bilemez züluflerin ya derlereden aratma mu yan bilemez bile. Orta Anadolu'yla ilgili elimdeki kaynaklara biraz göz attım ama açıkçası Orta Anadolu'yu bir bütün olarak ele alan ne makaleye ne kitaba rastlamadım. Tek tek Nide üzerine, Kırşehir üzerine, Ankara üzerine eserler var, Konya üzerine, Kayseri üzerine fakat Orta Anadolu'yu bütün olarak değerlendiren bir esere ben rastlayamadım. Ama repertuarı alınırken bazı türküler Orta Anadolu türküsü diye alınıyor ve genelde... Bu yörelerden türküler icra edilirken hep Orta Anadolu ön plana çıkarılıyor illerin isimlerindense. Elbette Orta Anadolu türkülerinin belli ortak yönleri var. Örneğin çok oynak ve kıvrak türküler vardır Orta Anadolu repertuarında. Diğer yörelerden biraz daha fazladır bunlar. Tek tek misket ya da ona benzer oyun havalarını kastetmiyorum. Herhangi bir ezgisinde kalkıp oynayabilirsiniz rahatlıkla. Yani sadece kırık hava olmasının ötesinde. Oynanabilecek ezgiler çoktur Orta Anadolu'da. Fakat bununla birlikte yöreler çok çeşitleniyor. Üslup bakımından, türkülerin çeşitliliği bakımından. Örneğin Niğde-Aksaray-Nevşehir çizgisi farklı bir yapıya sahip. Bizim de üzerinde biraz daha ayrıntılı durmamız gereken Kırşehir-Keskin-Kırıkkale farklı bir yapıda. Bunun dışında Konya-Kayseri-Yozgat bu üç il. Çalış üsluplarıyla, türküleriyle, özel repertuarlarıyla tamamen başlı başına bir yer sahibiler Anadolu müziğinde. Yani Niğde-Aksaray-Nevşehir çizgisinde olduğu gibi değil, tek tek Konya, Kayseri ve Yozgat. Dolayısıyla Orta Anadolu hakkında çok genel yargılarla konuşabilmek mümkün görünmüyor kıvrak havaların yoğunlukla bulunması dışında. Bu bakımdan bu konuların da ayrıntılı araştırılması gerek sanıyorum. Dolayısıyla ben Orta Anadolu türküleri üzerine daha fazla yargıda bulunmaktan çekiniyorum. Çünkü bu bir uzmanlık alanı. O sebepten Kırşehir Keskin ve Kırıkkale üzerinde biraz daha durup abdalların burada nasıl bir farklılık yarattıklarını görmek daha yerinde olabilir. Ama ondan önce şimdi sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Bu Neşet Ertaş türküsü de Garibin Dünyada Yüzü Gülmez isimli albümden. Türkünün ismi ise Sen Benimsin Ben Senin.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 Sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir Sen benimsin, ben seninim Sen benimsin, ben seninim kalbi kalbinden duyan halim dalı midir ayan garibi bu hala koyan garibi bu hala koyan sen benimsin ben seninim sen benimsin ben seninim Benimsin, ben Sen benimsin ben senin. Sen benimsin Geçen hafta da kısaca bahsetmiş olduğum üzere Abdallar Anadolu'da özellikle Kırşehir, Keskin ve Kırıkkale civarında Çukurova'da bir de Ege'nin bazı bölgelerinde karşımıza çıkıyorlar. Abdallar gezgin olduklarından aslında Anadolu'nun Başka yörelerinde de karşılaşabiliriz ama bu yörelerde yoğunluklu olarak bulunduklarından daha belirgin karşımızdalar. Ama aralarında farklar oluşmuş. Örneğin Afyon Emir Dağdaki abdalların müzik icrası ile Orta Anadolu'daki abdalların icrası birbirinden biraz farklı. Örneğin enstrümanların kullanım biçimi, bu enstrümanların kullanım ağırlıkları değişiyor. Mesela Afyon Emir Dağdaki abdallar kemanı biraz farklı kullanıyorlarmış. Makalelerden bunu öğreniyoruz. Orta Anadolu'daki abdallarda ise bağlama çok daha önde. Bir de bu abdalların icra ettikleri müzikle ilgili genel bir şeyler söylemek istiyorum. Kırşehir, Keskin ve Kırıkkale'ye gelmeden önce. Geçen hafta da bahsi geçmişti. Abdalların Bektaşi kültürüne mensup olmalarına rağmen onların müzik repertuarı klasik Alevi Bektaşi müziğinden biraz farklı biçimlenmiş. Şöyle ki, semahlara, mersiyelere, dua İmamlara çok fazla rastlamıyoruz. Alevi Bektaşi dünya görüşünün izlerini eserlerde görsek de biçim olarak, form olarak bu eserler çok fazla çıkmıyor karşımıza. Bunun temel sebeplerinden biri kanımca Abdalların Anadolu'nun profesyonel müzisyenleri olarak görev yapmaları. Çünkü Sünni taassubun yoğunlaşmasıyla birlikte Sünni kesim müziğe biraz uzak durmuş. Dolayısıyla düğünlerde, müzikli toplantılarda gayrimüslimler ve abdallar müzik icra etmiş. Dolayısıyla Orta Anadolu'daki abdallar düğünlerde sanatlarını icra ettiklerinden ve hayatlarını da böyle kazandıklarından repertuarları da o şekilde gelişmiş. Yani oyun havaları ve halaylar çok ağırlıklı yer kaplıyor onların dünyasında, müzik dünyasında. Başka bir sebep ise şu olsa gerek, müziği sadece... Dini düsturlarını ve hayat görüşlerini aktarmak için kullanmıyorlar. Doğrudan müziği yaşıyorlar. Yani hayatlarının her anında bu var. Meslek olmanın ötesinde bir yaşam biçimi onlar için müzik. Tüm bu sebeplerden dolayı... ...abdal müziği Alevi Bektaş Kültür Dairesi'ne girse de... ...biraz farklı biçimlenmiş. Bu farklı biçimlenme Kırşehir Keskin ve Kırıkkale'de de kendini gösteriyor. Bunlarla ilgili bir şey söylemeden önce de... ...şimdi sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Dinleyeceğimiz türkü Neşet Ertaş'ın "Dostlara Selam" isimli albümünden Kuru Safi'danın. Safıdağın güllerin solsa, kuru safıdağın güllerin solsa, gönlümde solmayan gülümsün benim, gülümsün benim. Yaprakların gazel olsa dökülse Daha taze fidan dalımsın benim Dalımsın benim <Gülüyor> Arsa saçlarım belim bükülse, arsa saçlarım belim bükülse, birer birer her dişlerim dökülse, camam dökülse. Kurulsa vücudum, kanım çekilse Güneş gönlümün yarisin benim Yarisin benim <Gülüyor> Bülüm gül döçün zarım isali keremin varım naram isali naram isali inle <gülüyor> garip gönen arım isali. Dadına doyulmaz, balımsın benim, balımsın benim. İnler garip gönlün, arımın sali. Dadına doyulmaz, balımsın benim. Benim. Az önceki anonslardan birinde Orta Anadolu genelde bir bütün olarak değerlendirilse de farklı çizgiler olduğundan bahsetmiştim. Örneğin de Aksaray Nevşehir çizgisi, Ankara, Konya ve Kayseri gibi ve Yozgat gibi illerin başlı başına özellik arz etmesi. Örneğin bu illerde ve bölgelerde uzun hava formundaki eserlere rastlasak da bozdaklara pek rastlamıyoruz. Hatta uzun hava formundaki eserler de kırşehir keskin Kale yöresinde daha zengin. Ve özellikle bozdaklar bu çizgide kırşehir keskin Kale çizgisinde karşımıza çıkıyor ve biraz da Çorum'da. Bunun temel sebeplerinden birisi Neşet Ertaş'ın da mensubu olduğu abdalların bu bölgelerde çok yoğun yaşaması. Çünkü Abdalların yaşadığı bölgelerde özellikle bozlağın önemli bir müzik formu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunun temel sebeplerinden birisi sanırım abdalların geldikleri kökenle alakalı. Bozlamak, bozulamak kelimesinden geldiğini söyleyenler de var. Farklı teoriler olsa da yani feryat etmek anlamı taşıyor. Dolayısıyla Kırşehir, Keskin, Kırıkkale, Orta Anadolu'daki diğer illerden bu özellikleriyle de ayrılıyorlar. Yani oyun havaları ve halaylar... Diğer Orta Anadolu illerinde bulunmakla birlikte Bozlak icrasında Kırşehir, Keskin ve Kırıkkale başı çekiyor. Başı çekmenin ötesinde onun özelliğini oluşturuyor bu müzik. Dolayısıyla o yöredeki abdalların Orta Anadolu'daki diğer illerden farklılık arz etmesini sağladığını görüyoruz bu çizginin. Neşet Ertaş'ın da mensup olduğu geleneğin böyle bir önemi var Orta Anadolu'da. Neşet Ertaş ve onun Ustalarından bahsetmeden önce şimdi sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Dinleyeceğimiz türkü Benim Yurdum isimli albümden Allah Etmesin. Yüdayı çekip de gömül bilen bilen gömül sızın yatmasın aman yatmasın aman o yatmasın aman neye yarar sevdadan uzak olan olan yaşayan ölüdür Allah etmesin aman. etmesin To so see. Çeken bilir gönüllü yarim aman yarim amanımın yarim aman kapını çalmadan ölüm haberi haberi sevseveni gözüm açık gitmesin aman gitmesin amanımın aman, gitmesin. Gönüller sultan olsun, olsun gönül adım gönünce bulsun, aman Bulsun, aman anam, bulsun, aman İsterim ki herkeş muradın alsın, alsın zalim bun, buna iyi olmasın, aman Olmasın İzlediğiniz Sız yere varılmaz varılmaz. Gömülsüz gö diye kollar sarılmaz zaman. Sarılmaz zamanım sarılmaz zaman. Ömür biter buna karşı durulmaz, durulmaz. Ömür bitsin bu sevdalar bitmesin ama. Bitmesin. Aman. Ömür biter buna karşı durulmaz, durulmaz Ömür bitsin bu sevdalar Bitmesin aman Bitmesin aman Bitmesin Bitmesin Bitmesin Bitmesin Diğer anonsta söylediklerimden de yola çıkarak Abdalların Özellikle Orta Anadolu Abdallarının repertuarı ile ilgili şunu söylemek mümkün. Bu repertuarı iki bağlamda değerlendirmek sanırım doğru. Birincisi düğünlerde müzik icra etmelerinden ve hayatlarını buradan kazanmalarından kaynaklı olarak oyun havaları ve halaylar çok yoğunluklu bir yere sahip Abdalların müziklerinde. Örneğin Neşet Ertaş'ın mensup olduğu okulun ustalarını dinlediğimizde Hacı Taşan'dan Arzu Kamber halayını Muharrem Ertaş'tan Şu Dağlar, dağlar halayını ya da Çekiçeli'den şehrin Gülleri Biter isimli oyun havasını örnek olarak gösterebiliriz. Tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir. Abdallar'ın bir de başka bir bağlamda repertuarını destekleyen husus ise bozdaklar ve demin de işaret ettiğim üzere bu bölgenin de hususiyetini oluşturuyor. Bozdakların farkı ise oyun havalarından ve halaylardan abdalların getirdikleri kültürün arka planında ve kökeninde bulunuyor olması. Keskin yargılarda bulunmaktan çekiniyorum ama yazarların da isabetli bir biçimde belirttiği üzere bozlak abdal müziğinin temelini oluşturuyor. Hatta Anadolu'daki uzun havaların hepsinin temelini oluşturduğu yönünde fikir serdedenler de var. Bu oyun havalarının ve halayların yoğunluklu yer almaya başlaması ise tarihsel süreç içerisinde geçen hafta biraz bahsettiğim konularla da bağlantılı olarak abdalların bir noktadan sonra profesyonel müzisyen olarak görev görmeye başlamalarıyla alakalı gibi geliyor bana. Dolayısıyla repertuarlarının oluşumunda böyle bir durum var. Bozlakları kendi kökenlerinden ve çok eskiden beri getiriyorlar. Bu yüzden o müzik formu abdallar arasında korunmuş ve çok yaygın biçimde varlığını sürdürmüş. Oyun havaları ve halaylar ise geçen hafta bahsettiğim tarihsel sürecin sonunda onların repertuarında geniş bir yer almaya başlamış. En azından benim okuduklarımdan ve edindiklerimden böyle bir sonuç çıkıyor. Geçen haftaki aktardıklarımla da paralel bu söylediklerim. Şimdi Neşe Tertaş'ın Dostlara Selam isimli albümünden bir türkü dinliyoruz. Türkünün ismi Kavuşmak Güman Oldu. Müzik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 kendi gel sevdiğim gel gel bu sevdanı Yüzümü güldür kayrıda, gel sevdiğim gel, gel Yüzümü güldür kayrıda, gel sevdiğim gel, gel Ya benim muradım er, oy oy, oy, oy. Ya beni öldür kayrıda, gel sevdiğim gel, gel ya beni öldür gayrı gel sevdiğim gel gel. Ya beni öldür kayrıda, gel sevdiğim gel. Bozlaklardan bu kadar bahsetmişken neden hiç bozlak dinlemedik diye düşünen dinleyiciler olmuş olabilir. Bunun sebeplerinden birisi birisini programın başında aktardım. Diğer bir sebep ise önümüzdeki haftayı Neşet Ertaş'ın icrasına ayırmış olmam. Neşet Ertaş'ın icrasına derken onun icrasındaki hususiyetler ve mensup olduğu gelenekten ne gibi farklılıklar arz ettiği üzerinde durmak e, kastettiğim bu. Ama programın sonuna yaklaştığımız için şimdi o konulardan bahsedemeyeceğim. Çünkü 10 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Önümüzdeki hafta Neşet Ertaş'ın icrası ve o gelenekteki yeri üzerinde durmaya çalışacağım. Ve hatta sizlerden gelen tepkiye göre belki bir dördüncü hafta da yapabilirim. Ya da şöyle bir düşüncem de var. Son haftayı da yani 4. ya da 5. haftayı da Neşet Ertaş'ın türkülerini başarılı bir biçimde icra eden sanatçılara ayırmak belki. Sizlerden gelen tepkilere göre karar vereceğim buna. <gülüyor> Minel oradan işaret etti olur olur diye. En azından bir oy aldık şimdiden. O sebepten şimdi Neşet Ertaş'ın icrası üzerinde durmadan sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Bu arada türkünün yani dinleyeceğimiz bu türkünün benim için özel bir yeri de var. Şöyle ki bu türküyle 4-5 kişiyi Neşet Ertaş dinleyemediğini söyleyen 4-5 kişiyi Neşet Ertaş dinleyicisi yaptım. E, yaptım derken bunu tabi aslında Neşet Ertaş'ın kendisi yaptı. Ben ısrarla bu türküyü dinlettiğimde bunun güzelliğini farkına vardıktan sonra Neşet Ertaş'a bir kapı açıldı. Ve şimdi o arkadaşlarım gerçekten sıkı birer Neşet Ertaş dinleyicisiler. Hatta Bozlak bile dinleyebiliyorlar. Ve bu türküyü başka icra edenler de oldu ama itiraf edeyim. Bana belki kızacak olan dinleyiciler olabilir. O icraların hepsi berbat. Kolay icra edilirmiş gibi görünüyor bu türkü. Fakat kendiniz çalıp söylemeye başladığınızda gerçekten ne kadar zor olduğunu, o nüansları veremediğinizi görüyorsunuz. Neşet Ertaş'ın büyüklüğü de biraz da buradaydı sanırım. Şimdi Neşet Ertaş'ın Türküler Yolcu isimli albümünden dinliyoruz. Yarim meğer. Derde düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yarimiş meğer Yar yar arkan yarden aradım Yarden aylık almak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost Zorumuş meğer, zorumuş meğer Yar yar arkan, yerden aradım Yerden ayrı kalmak ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost ya olmuş meğer, zor zorumuş meğer Zor olmuş meğer, zor zorumuş meğer Zor olmuş muş be kuluk Yare varayım dedim ayak Sırına eriyim dedim. Arifler keşfeder ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya dos. Sırmış meyer, O yarın dedim. Arifler ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya ne yer sırmış verir asırış verir sırmış verir sırmış sırmış Duruldum kayrım Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı Hazirhan'da göy ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya dosya birim işmeğır birim işmeğır Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı Hazirkat Saygım dünya dosya dosya dosya dosya dosya dosya birimiş mer yer gelemiş yere birimiş mer birimiş mer girimiş mer girimiş mer girimiş mer Ellerinde garip olan yarın aşkı yanan derde dalan yarın rüpta yerden ayrı kalan her gün her an ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya dos, zarımışlar zarımışlar ılmış ver hem geçen hafta hem de bu hafta abdalların yaptığı müzikte semahlara mersiyelere ve klasik Alivi Bektaşi eserlerini çok fazla rastlamasak da doğal olarak o dünya görüşünün ve arka planın türkülerde Keskin bir biçimde karşımıza çıktığını söylemiştim Hatta geçen haftada bu türküyü örnek vermiştim buna. Örneğin türküde ''O yarin sırrına ereyim dedim, Arifler keşfeder sırmış meğer'' dizeleri var. Burada özellikle Arif, İrfan, alim ve ilim ayrımına dikkat etmek gerek. Bunlara bir üçüncüsü olarak bilimi belki ekleyebiliriz. Tartışılabilir bu konu. İlim sahibi olamayabilir belki bazı kişiler ama İrfan sahibi olanların ben onlardan daha üstte olduğunu düşünüyorum. Kanımca Neşet Ertaş da irfan sahibi olan Ariflerden birisiydi. Yazdığı sözlerden de bu anlaşılıyor. İrfan sahibi olduğunu aynı zamanda nice güzel gördüm, hep ayrı ayrı, hakikatte gönül birimiş meğer dizelerinden de anlıyoruz. Bunu da özellikle vurgulamak istedim Türk'ün ardından. Önümüzdeki hafta Neşet Ertaş'ın icrasıyla ilgili biraz konuşmaya çalışacağım. Açıkçası Neşet Ertaş'tan Yar Gönlünü Bilenleri isimli albümden Bahar Görmedim Yazımdan Oldum isimli o muhteşem türküyü de almıştım listeye. Fakat anonsları kısa tutacağım derken yine uzattım sanırım biraz. O sebepten onu paylaşamayacağım sizlerle süremizde olduğundan. Böylece bu hafta da programı sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki destekçimiz Leyla Tayfun'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.